Artık havalar iyice sıcaklaştı. Herkesin gözünde bir tane güneş gözlüğü var. Bir güneş gözlüğü olmayan benle kara göz kalmıştı. Ama bizim de oldu. Gittim bir kendime bir de kara gözüme güneş gözlüğü aldım efendim. Birazdan onunkini de hediye edeceğim. Ama ilk önce hiç hediyeden bahsetmeyeceğim. Bakalım benim güneş gözlüğüm hakkında ne diyecek? Ha, ha, geliyor geliyor. Ha, tak, takayım şu gözlüğü. Ha, oldu bak hadi bakalım. Ay efendim geldim geldim geldim. Südüyoda hacivatı beklerken gözlüklü bir adam çıktı karşıma. Ah pardon beyefendi. Şu anda hacivatla bizim programımız var. Siz yanlış geldiniz galiba. Hay efendim beni tanımadın mı? Yoo kim sen ya? Benim efendim. Hacı cavcav, cav, hacı cavcav. Cav. Hoşt hoşt. Ne havlıyorsun bir adam? Efendim korkma. Ben bir Adem'im. Memnun oldum. Ben de kabuklu bademim. Ah efendim beni tanımadın mı? Yoo tanıyor muyum ben seni? Tabii ki tanıyorsun efendim tabii ki Bak güneş gözlemi çıkarayım da hatırla Bak hatırladın mı? Aa hatırladım hatırladım Sen şu milleti dolandıran yan kesici değil misin yahu? Yo değilim Ben Hacıvat'ım birader Nasıl unuttun hemen? Tanıdım tanıdım niye unutayım birader İlk girdiğimde anladım senin hacivat olduğunu O gözüne taktığın şeyi ne olduğunu anlamaya çalışıyorum Birader, bu güneş gözlüğü. Hadi ya, ben de düdüklü tencere sandım. Ya ne diyorsun Kara gözüm? Onu bunu bırak. Güneş gözlüğü aldık, nasıl olmaz? Yakışmış mı efendim, sen onu söyle. Ya Hacı bak, gözlüğün senin gözünde ne işi var? Hadi anladık, işi var. İyi de güneş olmayan bir yerde stüdyoda takmanın ne alemi var? Stüdyoda güneş mi var? Yok. E, niye takıyorsun o zaman? Sana göstermek için efendim. Ha, iyi. Bayağı güzel. E, ben de devam... Aa. Senin var mıydı güneş gözlüğün? Evet, beğenemedin mi yani? Sen takarsın da ben takamaz mıyım? Yok canım estağfurullah. Hiç görmedim gözünde de onun için sordum. Zaten cebimde taşıyorum. Arada bir takıyorum. Bak, aha, işte burada. Kara gözüm, bunu nereden aldın? Geçen gün sokakta tezgah açmışlar, oradan aldım. 10 lira. Biraz pahalı oldu ama güzel, değil mi? Bak şöyle yandan bak. <gülüyor> ya kara gözüm, bu zararlı ama Evet zararlı. ekonomime ufak bir zararı dokundu. Sonuçta ihtiyaç birader. Herkes takıyor. Karagöz'ün neyi eksik? Ama birader bu kalitesiz. Ah, kıskandın değil mi? Senin güneş gözlüğünden daha güzel diye kıskanıyorsun. Kalitesizmiş. Kıskanmadım efendim kıskanmadım. Fakat Karagöz öyle her önüne gelen yerden güneş gözlüğü almamalısın. Ya niye efendim? Birader bu güneş gözlüklerinin camı kalitesizse maazallah göze zarar verir. Kaşıntı, yanma filan yapar. Gözü bozar. Yapma yav. Kalitesiz gözlükler göze zarar veriyor yani. Eee, ben bir de tadile gideriz diye deniz gözlüğü aldım. O da zararlı mı yani? Yok onun çok zararı olmaz ama. Güneş gözlüğü öyle değil efendim. Bazen saatlerce gözde durması gerekiyor. Neyse biraz kullanayım güneş gözlüğünü sonra atarım artık. At birader at. Bak ben sana daha iyisini aldım. Ah, bana mı aldı? Evet birader. <gülüyor> Vay benim kadim dostum iş portadan falan almadın değil mi gözü bozmayalım sonra Yok efendim yok orijinal güneş gözlüğü bu ee, Sağol Hacivat bu gözlüğe gözüm gibi bakacağım emin ol Peki karagözü efendim her ne kadar sürçülisan ettikse affola.